''Mal ömrü huzur içinde geçirmek için, yoksa ömür mal ve servet toplamak için değildir.'' der Şeyh Sadi. Ve dostlar, ahireti unutturarak Müslümanca yaşayışı engelleyen, nefsi tuzakların arasında... Mal mülk hırsı ilk sıralarda bulunmakta değil mi? Bu hırsın frenlenmesi için Kur'an'ın ciddi uyarılarına ihtiyacımız var. Zamanımızda bazen öyle bir hale geli veriyoruz ki her zaman tekrarladığımız şu sözlerden bazen bir haber oluyoruz. Bütün dertlerimizin devasının geçmişte günümüze yansıdığını, Tüm hastalıklarımızın şifasının söz uygunsa maddeten ve manen, Ruhumuzun derinliklerinde gönlümüzü sıkan, Gönlümüzü daralttığını hissettiğimiz bütün her şeyin ama her şeyin geçmişimizde bulunduğunu, hep paylaşıyoruz. Ama bazen çevremizden midir acaba bilinmez ama yanı başımızda bulunan geçmişten gelen devalardan bir haber olmamız karşısında yine de Kur'an Allah'la bizi konuşturan Allah ile bizi buluşturan bizi yeri göğü ve bu ikisi arasında bulunan her şeyi yaratan ile konuşmamıza aracı olan Kur'an, bize mesajlarını, yine gönlümüzü okşayan, yine yüzümüze rahmet rüzgarlarını tebessüm ettirircesine yüzümüze estiren Kur'an, Enfal Suresi 28. Ayette, ''Biliniz ki mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan sebebidir.'' Ve büyük mükafat, Allah Azze ve Celle'nin katındadır. Evet dostlar, zamanımızda manen bizi bunaltan şey, maddeye dalmak, dünya hırs ve hevesi, başlangıçta iyi niyetlerle sırıldığımız belki dünya hayatı, netice olarak bizi hayırlı yerlere götürmediğinde, manen çukurlara, manen boşluklara atmakta. İslam büyükleri dünya malını ahireti kazanmak için güzel bir vesile olarak görmüşler. Bize de bu konuda çok güzel hayati örnekler bırakmışlar. Nasihatlerde bulunmuşlar. Ama bu nasihatlarını dil ile bırakmamışlar. Aşkı sunmuşlar ama aşk kelimesi dudaklarının arasından çıkan basit bir sözcük olarak kalmamış hayatlarında. Seni seviyorum Allah'ım derken bütün cüz'iileri fiili hayatta da sevmenin belirtisini göstermişler. Tüm mahlukatına şefkatle, tüm mahlukatına merhametle. Dünya hırsı için bugün öz anne babasını bile hiçe sayanlar, geçmişten bu devalardan hissedar olsalar acaba söyler misiniz? Dünyamız asr-ı saadetteki aşkı yeniden bulmaz mı acaba? gelin bakalım hayatlarını paylaştığımız zaman imrenerek baktığımız hayatlarında en sıkıntılı ve en kederli anlarında bile gönüllerinin derinliklerinde ruhlarının derinliklerinde hissetmiş oldukları sükunetin ruhlarında hissetmiş oldukları sevginin ruhlarında hissetmiş oldukları muhabbetin kaynağını anlamaya çalışalım. Tebük seferine bakalım. Tebük seferi. İslam ordusu tebük sefere çıkacak, ama tebük seferine çıkması için İslam ordusunun maddi yardıma ihtiyacı var. Ve Allah Resulü, Allah'a kim borç verecek ilahi buyrun'u paylaştığı zaman hesabıyla, dünya hayatı sadece ahiretin tarlasıdır inancını. Bütün cüz ilerine yerleştirmiş olan askerleri birbirleriyle yarışıyorlardı. Ve o gün Mescid-i Nebevî'nin kapısı oldukça kalabalıktı. Giren çıkan birbirine karışıyordu. Herkes imkanın nispetinde yardımını bizzat getirip ortaya dökmekte adeta yarış ediyordu. Allah'ın bir kulcuğunu daha diriltme yoluna koşmak Onlara en güzel bayramdı. Hani derler ya, bir veliye, iki de deliye her gün bayramdır. Onlar en güzel velilerdi. Onlar her an, her dem, her nefes, en büyük dost, en büyük sevgili, Allah ile aralarındaki bağı kuvvetlendirdiklerinde bayram ediyorlardı. Her günleri bayramdı. Her anları devrandı, her anları huşuydu, her anları feyizdi, her anları aşktı. Çünkü hayatlarının merkezine Allah'ı almışlardı. Dünya amaç değildi, onlar için araçtı. Bir sınıfa girmişlerdi, imtihan olup çıkacaklardı. Dünyayı bu şekilde algılamışlardı. Aracı hizmet olarak kullanıp insanların en hayırlısı olmak için yarışmaktı. Lotolarda, potolarda, totolarda, kasalarda, keselerde, arabalarda, yatlarda, katlarda yarışmak değildi onların hedefi. İsteselerdi, haşa en kralını yaparlardı. Ama, hayır hayır, onlar aşk için savaşıyorlardı. Aşk için uğraşıyorlardı. Kendilerini öldürmek için kılıçlarını kaldıranlara dedik ya, onlar diriltmek için kaldırıyorlardı. Ve neden sonra? Bir ara gözler bir yere çevrilince baktılar ki biri geliyor ama bu gelen öyle bir gelişle geliyor ki... Ömer geliyor dediler. Bir fısıltı yayıldı. Nitekim kalabalığın arasından Hazreti Ömer de getirip elindeki keseyi alacak kilimin üzerine boşaltı verdi. Ve o da bir kenara çekilip beklemeye başladı. Hazreti Ömer hep Ebu Bekir anh'ı kendine karşısına alırmış. Hep onu Allah katında geçmek için uğraşırmış. Bakara suresinde hayırda birbirleriyle yarışanlar buyuruyor ya... Hayırda birbirleriyle yarışıyorlardı. Hazreti Ömer bu ilahi buyruğu düğünce işte bu fırsat... Ebu Bekir'e en sonunda geçeceğim inşallah hayırda diye evine koşturmuş, eşinin ailesinin de onayını aldıktan sonra koca Ömer evinde ne varsa yatağından döşeğine, çatalından kaşığına, battaniyesinden perdesine ne varsa ikiye bölmüş, yarısını evine bırakmış, yarısını Allah Resulü'nün önüne koymuş ve sanki hiçbir şey getirememiş gibi mahzun bir halde kenara çekilmiş, hiçbir şey söylemeden ...hafif bir tebessümle Hz. Ebu teşrifini bekliyordu. İnşallah bu sefer geçtim diye düşünürken... ...bu sefer başka bir karartı verdim. Birisi geliyordu. Bu gelen hesaptan biri miydi? Hayır olamazdı. Olması mümkün değildi. Çünkü arkasında bir sürü deve sürüsü vardı... Hayır, hayır. Bu mutlaka bir kervandı. Herhalde uzak bir ülkeden gelen bir kervandı da ticaret mallarını satacaktı galiba. Evet, birisi gelmişti. Birisi bir şey satacaktı. Ama yaratılana değil, yaratanın malını yine onun rızası için yaratana sunacaktı. Gelen Ebu Bekir radiyallahu andı. Ebu Bekir bu ilahi muhatabı duyunca bir insancık daha aşk ile dirilecek diye başka hiçbir şey için değil Allah rızası için bir insan daha sonsuz azaptan kurtulacak diye bir insancık daha Rabbimiz'in bir kulucuğu daha kurtulacak diye evinde ne var ne yoksa ailesinin onayını alıp getirdi ve Rasulullah'ın önüne koyu verdi. Herkes, lal kesiliyordu sözü uygunsa kervan zannedip bekledikleri kişi, Hazreti Ebu ta kendisiymiş. Hazreti Bekir, Hazreti Ömer'e manada cevap vermiş gibi vermişti. Bu sırada Hazreti Ömer'in ne düşündüğünü, Allah Resulü anlamış olacak ki, aleyhissalatü vesselam, Ya Ömer, ailen için, geriye ne bıraktın diye soru vermişlerdi. Ya Resulallah getirdiğimin yarısını da evime bıraktım deyince soru Ebubekir radıyallahu anh'a sunulacaktı. Resulullah anlamıştı ki Ebubekir ne var ne yoksa getirmişti. Ne var ne yoksa sunmuştu Allah'a. Rahmete sunmak adına, rahmete ulaşmak adına sunmuştu Allah'a. Ey bu Bekir, ne bıraktın ailene, ne bıraktın? Ya Resulallah, Allah ve Resulüne olan muhabbeti bıraktım. Allah ve Resulüne olan aşkı bıraktım. Allah ve Resulünün mesajını bıraktım. Allah ve Resulünü bıraktım. Yetmez mi ya Resulallah? Yetmez mi? Yeter. Yeter ama yine de dünya araçtır. Araç gerektir der sevgililer sevgilisi. Ve malının belli bir kısmını alıp gerisini Hazreti Bekir'e geri gönderir ama kalıp ortaya çıkmıştır. Önemli olan bu dünya arenasında bu dünya arenasında aşkı sergilemektir dostlar. Niyetler fiile geçirilirse netice alınamasa da Allah katında karşılı yankısı bulunur. Yeter ki kişi Ebu Bekir gibi kalkmasını, Ebu Bekir gibi yürümesini bitsin. Allah kendisine bir adım yaklaşana, binlerce adım ile rahmetini sunarken, bütün varlığıyla, bütün benliğiyle seni seviyorum Allah'ım. Sana aşığım Allah'ım sözünü, tüm cüz'ileriyle kainata haykıran insanı bırakır mı Allah? <Gülüyor> Hz. Ebu Bekir'an böyle yapınca tabi Hz. Ömer silkelenecek, kendine o şok ortamından, o rahmet ortamından sonra kendine geldiğinde, kendi kendine söyleyecekti. Diyecekti ki, hiçbir şeyde bu adamı geçmek mümkün değil diyecekti. Allah dostlarının hayırda bu şekilde birbirleriyle yarışmaları bize gerekli dersi vermeli dostlar. Üzerimizdeki gafleti atabilmemize vesile olmalı. Bizi birbirimize kendimize getirebilmeli. Tarihimiz kıssalar kaynıyor. Haydi, o kıssaları alalım, kazanımızın içine atalım. Oradan çok leziz yemekler var. Çok leziz yemekler çıkacak, çok güzel hisseler çıkacak. Ve o hisseleri alanlar, aşkı bir Ebu Bekir gibi, bir Ömer gibi, tüm kainata ...yaymasını iyi bileceklerdir. Ve gelin... ...bir rahmeti daha sunalım... ...beraber paylaşalım. Hz Ömer halife olduğu yıllardayız. Hazreti Ömer... ...radiyallahu anh... ...halife olduğu yıllarda... ...kuraklık, baş gösterip... ...kıtlık ortalığı tedirgin etmeye başlamıştı. Bu sırada... Şam'a ticari bir kervan tertipleyen Hz. Osman radıyallahu an bir de ve yükü yiyecek ve giyecek maddeleriyle Medine'ye dönecekti. Tüccarlar toplanıp gelen malı toptan satın almak isteyeceklerdi ama Hz. Osman onların kaç kar vereceksiniz yüzde kaç kar vereceksiniz sözleri karşısında onlar yüzde beş veririz deyince daha fazla veren var deyip onları satmaktan vazgeçecekti. Onlar şaşıracaklardı. Yüzde beşten daha fazla kar verecek tüccar biz göremiyoruz. E Osman diyeceklerdi kendil kendilerine. Hazreti Osman bir ders veriyordu aslında. Bir ders sunuyordu zamanından zamanımıza kalbi selim olanlar aklı selim olup kalbi temiz olanlar dersler çıkarsınlar diye. Söz Hz. Ömer e ulaşacaktı. Hz. Ömer Ey Osman diyecekti. Ey Osman bu kıtlık zamanında böyle böyle bir şey yaptığın doğru mudur diyecekti. ''Halk sana yüzde beşini teklif ediyormuş ama sen daha fazla veren var.'' diyormuşsun. ''Bu yaptığın doğru mu acaba Osman?'' diyecekti de, ''Ey Halife!'' diyecekti Hz. Osman. ''Ey Halife! Daha fazlasını veren var.'' ''Daha fazlasını veren var.'' ''Kimdir?'' diyecekti, ''Ey Osman!'' koca Halife öyle diyecekti de, ''Bire yedi yüz kar veren var. Ey Ömer!'' diyecekti. Hz. Ömer... Bir şaşkınlık ortamındayken Hazreti Osman, Bakara suresi 261. ayet okuyacaktı. Mallarını Allah yolunda harcayanların örneği, yedi başak bitiren, her başağında yüz tane bulunan bir tohuma benzer. Allah dilediği kimseye feyiz ve bereketini kat kat attırır. Allah cömertçe bol bol verendir. O her şeyi bilir. O böyle deyince, Ey Ömer, Allah, bire 700 veriyor. Ben bu malları, Hiçbir ücret almadan, Allah'a veriyorum, Allah için halka ücretsiz dağıtıyorum. Ey halife, Ey halife diyecekti. Al bunları, Muhtaç olanlara, ihtiyaç olanlara, Karşılıksız dağıt diyecekti. İşte ibret, işte kıssa. Hadi, hadi. Biz de hissemizi almayı bilelim. Dostlar, anlaşılmalı ki insana verilen mal onun imtihanı içindir. Gururlanıp böbürlenmesi için değildir. Nereden nasıl kazandığını, nerede nasıl harcandığını mutlaka sorulacaktır. Unutmayalım ki her hesap görenin üzerinde bir hesap görücü Allah vardır. Mal hırsının batırdığı insanlar... ...kurtardığından çok daha fazladır. Tarihte görüyoruz ki... ...zenginliğiyle azgınlaşanlar... ...Karun misali batmışlar... ...kahrolmuşlardır. Ders... ...bir ders daha olsun. Medine'deyiz yine dostlar. Allah Resulü'nün zamanındayız. Birisi var... Namaz camiden hiç çıkmaz. Birisi var mescitten hiç çıkmaz. İsmi mescidin kuşu olmuş. Mescidin bülbül olmuş. Hiç çıkmaz mescitten. Ama neden sonra bir gün ne olduysa acep... ...bir hal verdi bu bülbülü, mescid bülbülünü. Allah Resulü'nün huzuruna verdi. Ya Resulallah... ''Dua et, zengin olayım.'' buyurdu. Allah Resulü şaşkın oldu açıkçası. Çünkü salebe, evet, mescit kuşu salebe, beklenmedik bir teklifle geliyordu. Ama Allah Resulü şöyle buyuracaktı, ders olsun diye bugün bile zenginlik peşinde kendilerini paralayanlara, ''Şükrünü yapabildiğin az mal.'' ''Şükrünü yapamadığın çok maldan hayırlıdır ey Salebe diyecekti. O anlık bu söz Salebe kafi gelmişti aslında ama demek ki varmış gönlünü bir kurcalayan ki bir müddet sonra yine gelecekti. Hırs kaplayı vermiş artık demek ki onu kurtulmak isteseydi bu hırsdan Allah resulünün rahmet saçan aşk deryasına dalmak isteseydi suret olan bestit kuşluğundan hakiki kuşlu dalı verse idi. Herhalde Şu an sizinle paylaştığımız kısa tatlı bir son ile naticlenecekti. Ve neden sonra Zamanla ihtirası yeniden depreştiği için tekrar, Aşk elçisi Resulullah'a geldi. Biraz daha açık ve net konuşmaya başladı. Ya Resulallah! Dua buyurun lütfen, zengin olayım diyordu. Allah Resulü geçen seferki sözlerini biraz daha açarak şöyle buyurdular. Zamanından zamanımıza. Ey salebe ve ey salebeler! Ben... ''Senin için yeterli bir örnek değil miyim?'' dedi ve ilave etti. ''Ey Salebe! Allah'a yemin ederim ki isteseydim şu dağlar altın ve gümüş olarak arkamdan akıp geleceklerdi. Fakat ben istemedim.'' buyuruyorlardı. Elinde bu kadar ilahi kudret bulunmasına rağmen, Resulullah'ın evinde haftalarca çorba pişmediği, çoğunlukla günleri oruçlu bulundukları, çoğu zaman birkaç hurma tanesi ile bir arpa ekmeğinden ibaret iftar sofrası, herkesin bildiği bir hakikatti. Saleve bunları biraz düşündükten sonra, isteğinden o anlık vazgeçip gidivermişti. Ama sonra... ''Elimsiz amel neye yarar?'' Kendi kendine bir niyet sarı verdi. ''Zengin olursam fakir fukaraya daha iyi yardım ederim. Daha çok sevap kazanırım.'' diye kuruyor hayaller. Ve nihayet, üçüncü olarak bir müracaat daha yapmayı düşündü ve geldi. ''Seni hak peygamber olarak gönderene yemin ederim ki, eğer beni Allah senin aracılığına zengin ederse... Fakir fukarayı koruyacak her hak sahibine hakkını vereceğim buyuruyordu. Salebe böyle diyordu. Allah Resulüne böyle haykırıyordu. Salebenin bu kadar ısrarına karşı dayanamayan Resulullah açtı mübarek ellerini. Ya Rabbi, Salebe'yi istediğim hala kavuştur diye dua etti. Bu dua üzerine koyun alarak sürü otlamaya başlayan Saleb'e daha önce bütün namazlarını Resulullah'ın cemaati olarak kıldığı için kendisine cami kuşu adı verildiği halde bu sefer Allah ona sürüleri verdikçe, sürülerini arttırdıkça öğle ve ikindi namazlarını gelmemeye Diğer koyunlara sayısı arttıkça diğer namazları terk etmeye zaman çoğaldıkça namazları gitgide terk etmeye başladı. Kısa zamanda çoğalan, bereketlenen koyunlar Medine yakınlarına sığmaz oldular. Uzak çöllere, sulak yaylalara gitmek zaruretiyle karşılaşan salebe. Artık sadece cumalara geliyordu. Nihayet çöldeki mal ve mülkle meşguliyeti onu cuma namazlarından da Alı koymaya başladı. Artık salabe büsbütün namazdan kesili vermişti. Arada sırada sürüsüyle uğradığı yolların üstünde rastladığı yolculardan ne var ne yok diye soruyor, sonra da koyunların ardından ıssız çölleri doğru tekrar dalıp gidiyordu. Artık umumi meselelerle alakası kesilmiş, sadece şahsını ve şahsi işlerini düşünüyor. Koyunlarını nerede daha iyi otlatabileceğinden başka bir şey hatırına gelmiyordu. Mülküme nasıl mülk katarım hesabına dalı vermişti? Ama Allah Resulü unutmuyordu. Zamanındaki salebe ve zamanımızdaki sabit salebelere seslenerek soruyordu. Salebe görülmüyor... Nerededir diye soruyordu Eshabına Herkes susu vermişti. Kimse söyleyemiyordu Resulullah üzülmesin diye. Aşkaçısı üzülmesin diye. Allah Resulü elçiydi. Allah dilerse gaybı açarsa her şeyi bilebilirdi ama Allah bildirmeden kim ne bilirdi ki? Herkes sessiz başını öne eğecekti. Aradan birisi çıkıverdi Koyun aldı ya Resulallah Sinek kurtları kadar çoğaldı Buralara sığmaz olduğundan Şimdi çöllerde sürüsünün ardında dolaşıyor Mal sevdası kalbine yerleşmiş olacak ya Resulallah Artık meclisinize uğramaz hale geldi Artık meclisimize gelmiyor ya Resulallah Allah Resulü Sessiz, sessiz. Boynu bükecekti. Yazık oldu salibeye. Yazık oldu. Yazık oldu. Yazık oldu büreccekte. İşte bu sırada zekatı emreden ayetin azırlı vermişti. Mali durumu düzgün olan Müslümanların geçim sıkıntısı içinde bulunan kardeşlerine yardım etmeleri emredilmişti. Bu hadî-kerimenin emrine büyük bir istekle uyan Müslümanlar sıkıntı içinde yaşayan kardeşlerine seve seve verirlerken salebe kendisine gelen zekat memurlarını ağır sözlerle, ağır hakaretlerle itham etmiş. Bu sizin istediğiniz apacık düpedüz haraçtır demişti. Memurlar şok olmuşlardı. Şok olmuşlardı. Nasıl haraçtır salabe? Ne haracı salabe? Bu Allah'ın sana verdiği nimetinin insanlar üzerinde bulunan hakkının dağıtımıdır salabe? Bunu Allah Resulü kendisine almıyor Allah Resulü bize almıyor Allah Resulü yardıma muhtaç olan insanlara alıyor ki bunu emreden Allah'tır nasıl haraçtır salebe Salebe bu sen misin salebe Salebe bu sen misin Yüzün sahibi sensin de salebe Göz pencerenin Arkasından bakan ruh Can sen misin salebe Salebe sen misin Saleb'i kovacaktı elçileri kapısından, haberi duyunca Allah Resulü üzülecek. Saleb'in içine düşmüş olduğu bu gaflet bataklığı kalbini yaralayacak. Mübarek gözlerinden hafif bir yaş süzülecek. Yazık oldu Saleb'e buyuracaktı, yazık oldu Saleb'e. Mehcid kuşu Saleb'e. Yazık oldu Salebe'ye. Salebe'nin önce zengin olursam her hak sahibine hakkını vereceğim diye yemin edip, sonra da bu kadar değişik tavrı göstermesi üzerine, Tövbe Suresindeki 76-77. ayetler nazil oldu. Münafıklardan bazıları da mal, mülk verip zengin ettiği takdirde, Allah'a fazla bağlanıp fakir fukaraya daha çok yardım edeceklerine dair söz verirler. Ne zaman ki Allah onlara bu isteklerini ihsan eder, zengin olurlar, o zaman Allah'a verdikleri sözü unuturlar, cahillik edip fukaranın hakkını gözetmezler, zikat vermezler buyurmuş. Bu ayet, salebenin de münafıklar içerisinde kalbinin olduğunu ...ifade etmiş idi. Akrabalarından bir tanesi... ...şiddetli üzüntüye kapılarak... ...salebenin kapısına gitti. Onlar... ...para için, mal mülk için değil. İnsanlar... ...aşk ile dirilsin için kapı çalıyorlardı ya. Salebe Müslümandı. Öyleydi. Ama dünya malı... ...kalbine karalekeler kaplamış olacak ki... Her şeyi karıştırıvermişti. Yazık etmişti kendisine. Yazık olmuştu Salebe'ye. Salebe'ye durumu verdi. akrabası. Ey Salebe dedi. Allah senin hakkında buayeti indirdi ey Salebe dedi. Sen ne yaptın Salebe dedi. Allah seni ne halden ne hale getirdi. Sen ne yaptın Salebe kendine dedi. Sen, sen yiyecek doğru düzgün yemeğin yokken, elbiselerini bile Allah Resulü sana verirken, yiyecek iki lokman olmadığı halde mümin kardeşlerin seninle yemeklerini paylaşırken zengin etti Allah seni. Ve o gün o şekilde sen söz vermiştin, nasıl bu hale geldin ey salebe, Allah'ın ayeti gelmeseydi ben inanamazdım salebe, salebe bu sen misin, salebe diyecekti. Bunun üzerine salebe kendine gelecekti ama bazen kendine gelmek geç olabiliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a müracaat ederek zekat malını getirdiğini söylediyse de Allah ayet indirmişti. Cebrail Aleyhisselam gelmişti. Salebe ve onun gibilerinin malı kabul edilmeyecekti. Gerçek bir tövbeyle gelmedikten sonra. Selebe gelmişti ama korkuyla gelmişti. Ticaretine zeval gelebilir diye gelmişti. Resulullah üzüntülü bir eda ile "Ey Selebe, senin yardımını alamam artık. Allah Celle Celaluhu menetti. Haydi git. Allah Allah inşallah doğruları, doğru yolu göstersin." diye mukabelede bulunmuştu. Resulullah'ın dünyalarını değiştirmelerinden sonra salebe gün geçtikçe ruhunu sıkan ve daraltan bu ayet karşısında Hz. Ebu Bekir'in kapısına dayanmış Hz. Ebu Bekir sevgilim dostum Resulullah'ın kabul etmediğini ben kabul edemem buyurmuştu Hazreti Ebu Bekir'den Hz. Ömer'e, Hz. Ömer'den Hz. Osman'a bu üç halifeye müracaat ettiyse de onlar Allah Resulü'nün kabul ettiğini, kendilerinin de kabul edemeyeceğini belirtmişlerdi. Hz. Osman zamanında Salebe vefat etmişti. Ve Salebe'nin kulaklarına şu sözler geliyordu. Şükrünü eda ettiğin az mal, şükrünü eda edemediğin çok maldan hayırlıdır. Ne yazık ki artık çok geçti. Pişmanlık Fayda vermemişti. Dostlar, bizi üstün diye paylaşmıyorum lütfen. Karamsarlık kapıları üzerimize düşsün diye as açmıyorum bu konuları. Bizi bir silkeler mi acaba diye? Bizi bir kendimize getirir mi acaba diye? Bizi bir rahmet yağmurlarına gönderir mi acaba? Bulunduğumuz ortamdan. Salebe. Salebeler. Çevremizde var mı acaba böyleleri? Salebeler Şükrünü eda edebildiğimiz az mal, şükrünü eda edemediğimiz çok maldan hayırlıdır. Maddi hayata tapanlar, deniz suyu içenleri benzerler. İçtikçe susuzlukları artar der. Büyük İslam alemiye mutasavvıluf Muhyiddin Arabi Hazretleri. Tabiatı gereği insanda para hırsı sürekli var genellikle dostlar. Günümüzde de insanlardaki bu para hırsı korkunç bir hal alıvermiş bazen. Bugün kutsal değerlerini dahi para hırsıyla feda edebilecek tipte insanlara sıkça rastlamak mümkün verdi. Bu durum ise günümüz Müslümanının en büyük yaşadığı yanlış. Allah Resulü'nün sözü aklımıza geliveriyor. Ümmetimin bir daha putlara tapacağından korkmuyorum. Dünya sevdasından, dünya hırs ve sevdasından birbirlerini kırık geçirirler diye korkuyorum buyurmuşlardı ya. Buzdolabının kapağı açıldığında içeriye dalan sinek kapak kapanınca karanlıkta yiyeceklere hırsla dalar. Oldukça tatlı olan reçele saldırır. Biraz sonra kapak tekrar açıldığında sinek reçelin üzerinde kaskatı kesilmiş donmuştur. Günümüzde bazı müslümanları da dünya şaşkınlığında maddeye paraya hırsla sarılmakta. Sözüm affınıza sığınaraktır. Sinek misali para hırsıyla batmakta. Biraz sonra donacağını düşünemeyen sinek gibi... ...para ve madde hırsına kapılan insan... ...körü körüne tükenmektedir de... ...bazen silkelenmek neden geç olur acaba? Para hırsı arttıkça inancın zayıflaması... Eşya kıymetlendikçe dini değerlerin ucuz görünmesi şeytanı sevindirilmekten başka bir şey değildir. Çünkü şeytan para ve madde hırsıyla insanları kolayca aldatabilmektir. aldatabilmektedir. Elbette dostlar yaşamak için paraya ihtiyacımız var, mala ihtiyacımız var ama bunlar araç amaç değil ki. Parayı bir ölçüde sevmek ve korumak zorundayız ancak bunun bir sınırı olmalı değil mi? Sınır belirlenmezse, insan gözüne toprak dolmadan bu para hırsından kurtulamaz. Bakınız sevgililer sevgilisi, sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne güzel ifade buyurmuşlar. İnsanoğlunun altından bir vadisi olsa, behemehâl ikinci bir vadisi olmasını ister. İnsanoğlunun ağzını toprak kapatacak. Ne var ki Allah Tövbe edenlerin tövbesini kabul eder Ne var ki Allah Tövbe edenlerin tövbesini kabul eder Salebe gibi olup da değil de kab Malik gibi tövbe edenlere Ne mutlu Ne mutlu Para ile insanın ilgisi, deniz suyu ile geminin ilgisine benzetilir dostlar. Nasıl gemi yüzmek için suya muhtaçsa, insan da yaşamak için paraya muhtaç. Amenna. Gemiyi yüzdüren deniz suyu, geminin altından içine girerse gemiyi batırır. Para da insanın cebinden, kasasında, kesesindeyken insanın ihtiyacını gidermesi için bir araç olmasına rağmen insanın, cebinden çıkıp kalbine hakim olursa içine su giren geminin batışı gibi insan da batı verir. Bu yüzden Parayı, dünya malını, ihtiyacımızı gideren bir dünya değeri, geçici bir vasıta bilip, ona aşırı bir hırsla, hevesle yaklaşmamak gerek. Mutlaka siz yaklaşmıyorsunuz da, yaklaşan çevremizdekilere bir mesajımız olur belki. Gerçek Müslümanlar, dünya malına bu gözle bakmışlar. Yani, kahrolsun dünyaya, kul olanlar kahrolsun paraya, kul olanlar... Hadisi şerifinin muhatabı olmamak için tırpılmışlar. Şeytanın tuzağına düşmemişler. Aynen şu güzel ibrette olduğu gibi. Kadisiye Muharebesi'ndeyiz dostlar, son olarak. Kadisiye Muharebesi'nde... İslam ordusu açlık ve susuzluk içinde cihat ediyordu. Günlerdir süren çarpışmada iki tarafta iyice yorulmuş fakat düşmanın şimdiye kadar hiçbir ordudan almadığı dersi bu küçük cihat ordusundan almıştı. Yanlarında birer ok ve kılıçtan başka dünya malına sahip değillerdi. Orduda mali sıkıntı son hadde gelmişti. Bu sırada kum tepelerinin arkasında su aramakta olan bir asker eştiği kumların derinliğinde bir küp buldu. Bu küpün içinde bir insanı değil bir orduyu bile idare edecek çoklukta kıymetli altınlar vardı. Sırtındaki elbisesinin irili ufaklı yamaları arasında vücudunun güneş yakmış etleri görünen bu asker çilçil çil altın dolu bu küpü doğruca kumandanına götürerek İçindekilerden bir tanesini bile eksiltmeden teslim etti. Kumandanı bu askerdeki iman kuvvetine hayran olarak, adını ve künyeni söyle de seni halifeye takdim edeyim, bu doğruluğundan dolayı mükeffatlandırsın dedi. Sırtındaki elbisesinin bir ipliği çekilse, kırk yaması dökülecek derecede fakir olan bu mücahit, Kendisine bu doğruluğu yaptıran inancın ne olduğunu bildiren tarihin şeref levhalarında hayranlıkla sizinle paylaştığımız şu cevabı verdi. Komutanım, ben insanların mükafat ve takdirini hesaba katacak kadar zayıf imanlı biri olsaydım... Ben insanların mükafat ve takdirini hesaba katacak kadar zayıf imanlı biri olsaydım, bu küpün içindeki altınların bir tanesini bile teslim etmeden evime aşırırdım. Benim için ne Kadisiye ordusu kumandının ne de Halife Ömer'in takdiri önemli değil. Benim asıl beklediğim takdir senin ve Ömer'in Rabbi olan Allah'ın takdiridir. Bu altınları herkesin malumatından gizleyebileceğim halde onun ilminden kaçıramazdım. Siz görmezdiniz fakat Allah görürdü. Beklediğim onun mükafatıdır. İnsanların değil. Ve dostlar, hayatımıza böyle rahmet sunanlar, hayatımızdan, hayatlarından hayatlarımıza aşk sahnesini taşıyanlar. Geçmişi unut ki geleceğin olsun diyenlerin sözlerini sizlerle hep paylaşıyorum. Öyle derin bir yere uyandırıyor ki bazen gönlümde. Hayretle bakıyorum. Evinize bir hırsız giriyor, siz bir onun girişinden ders çıkarmayacaksınız. Diyeceksiniz ki, geçmiş geçmişte kalmıştır diyeceksiniz. Tedbirinizi almayacaksınız gelecek için. <gülüyor> Almazsanız, hırsız yine aynı taktiklerle yine evinizi soyacak. Dostlar, dostlar, geçmiş, geçmişte kalan bir şey değildir. Geçmiş, bu dünya değirmeninde bir zaman mutlak karşımıza çıkacak olaylar zincirinin bir başlangıcıdır. O yüzden dostlar, geçmişinden ışık alamayan geleceğine, aydınlık geleceği olarak bakamaz. İşte gördük, sizlerle beraber paylaştık bu sohbetimizde, dünya saltanatını araç olarak kullanmanın karşılığını ve kalbin dünya hırsına Yenilmiş olan kalbin afetini paylaştık sizlerle. Şunu anlıyoruz ki özetle, İslamsız insan, şer odağıdır. İslamsız insan, potansiyel şer odağıdır. İslamsız insan, potansiyel şer kaynağıdır. Ve şunu söyleyebiliyorum ki tarihime dayanarak ve şunu söyleyebiliyorum ki gururla ümmet bilincini taşıyan birisi olarak diyebiliyorum ki ilim, rahmet ve aşk medeniyeti İslamlı olan insan hayrın kaynağıdır. İşte tarihim kanıtım, işte tarihim kanıtım, işte İslam kanıtım, işte Allah Resulü. Ve onun izinden zamanımıza gelen aşk erleri kanıtım Selam olsun Selam olsun bu aşk erlerinin izinden gidenlere Selam olsun Onların hayatlarından Onların hayatlarından aşk şerbetini alıp Zamanımıza sunanlara Gönlümüzün dertlerini devaya paylaşanlara Hastalıklarımızın şifasını paylaşanlara Borçlarımızın edasını paylaşanlara Selam olsun Selam olsun nefs Mekke'sinden, Gönül Medine'sine, hicret, hicret edenlere. Sevgilerimizle, saygılarımızla, Rabbim hepimizin yari, yardımcısı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.